Halat'ın yavaşça programını bestesi kendisine Güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait bir eserle bitirecek. Unuttuk dostu yoldaşı, vefamız artık dildedir. Yine çılgın gönül kuşu her gün bir yeni daldadır.